Teberrük bereket artma ve çoğalma demektir. Yani bereket manasındadır, artma çoğalma demektir. Teberrük ise hayrın artmasını, çoğalmasını ve devamlı olmasını isteme anlamına gelmektedir. Bir şey ile teberrük etmek onun vasıtasıyla hayrın çoğalıp devam etmesini istemektir. Nizaya konu olan teberrük, evliya ve salihlerin bedenleri, bedenlerinden ayrılan ter, tükürük, sümük, kıl gibi şeyler, yiyip içtikleri, abdest aldıkları sulardan arda kalanlar veya bulundukları, oturdukları dokundukları yerlerle mezar ve türbelerini teberruk etmek bunlara el, yüz göz sürüp şifa ve bereket umarak bunlar vasıtasıyla hayrın artmasını istemektir. Yani konumuzu, konumuzla alakalı olan teberruk ise tanımını yaptıktan sonra evliya ve salihlerin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 Veya Hoşafçı'nın sayfa 244'te söylediği gibi bunları Allah'a ulaşmak için edinilen bir vesile olarak görmektir. Yani aynı şekilde bir araç, bir vasıta tevessül yapılacak, yani o kendileriyle tevessül yapılacak vesile olarak görmektir Hoşafçı'nın ifadesiyle. Ey vesalihlerin gerek bedenleri gerek onların bedelinden efendim, e, huruç eden işte tükürüktür, kıldır yiyip şeylerin arttıklarıdır yaptıkları türbelerdir vesair vesair. Yani hoşafçının ifadesiyle Allah'a ulaşmak için edinilen bir vesile olarak görmektir. Selefilerin inkar edip meşru olmadığını söylediği şirke vesile olabilecek teberrük budur. Selefilerin inkar edip meşru meşru olmadığını söylediği şirke vesile olabilecek teberrük budur. Hoşafçı ya bunu bilmediğinden veya getirecek bir delili olmadığından ya da okuyucuya Selefilerin kabul etmediği teberrükün Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zatıyla yapılan meşru teberrük olduğunu vehmettirmek için bunlara dair tek bir delil zikretmezken sayfalar boyunca birçoğu zaten Selefiler tarafından da kabul edilen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zatıyla yapılan teberrüke dair deliller aktarmaktadır. Yani hoşafçı kitabında öyle bir tablo çizmekte ki sanki Resulullah aleyhisselatü vesselam ki demin biz saydık, biz saydık selefilerin kabul etmediği teberrük şekli bellidir. Allah resulü vesselamın dışındaki kimselerin yiyip içtiklerinin artığıyla veya kabirleri veya onun toprağıyla veyahut efendim oturup baktıkları yerlerle veyahut vücutlarından huruc eden, bir takım şeylerle teberrük edilmeyi şirke kadar götüreceğini söylerler. Ancak hoşçakçı bunu ya bilmediğinden veya işine öyle geldiğinden ne yapmaya çalışıyor? Sanki meşru olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile onun zatı ile yapılan meşru teberrüğü selefiler reddediyormuş gibi bir hava oluşturmaya çalışmaktadır. Sayfa 127'de bu delillerin bazısına işaret ettikten sonra sanki bunlara karşı çıkan varmış gibi şimdi ashabı kiramın peygamberimize yaptıkları bu sevgi, tazim ve hürmete ne diyeceksiniz diyerek okuyucuya hasmı olan selefileri nasıl da susturduğunu ifade etmektedir. Yani sanki Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e yapılan zatı ile yapılan teberrüye sanki selefiler karşı çıkıyormuş gibi e, bazı delillere işaret ettikten sonra diyor ki şimdi ashab-ı kiramın peygamberimize yaptıkları bu sevgiyi tazim ve hürmete ne diyeceksiniz? Böylelikle sanki selefileri nasıl susturduğu e, havası oluşturmaya çalışmaktadır. Ardından sahabe daha da aşırıya gitmiş bunlar onun sözleri hoşafçıdan bir metin okuyorum hemen ardından sahabe daha da aşırıya gitmiş peygamberimizin kanını idrarını terini içmiştir lütfen dikkat ediniz sahabe daha da aşırıya gitmiş diyor hoşafçı peygamberimizin kanını idrarını terini içmiştir. Zaten bunların hepsi teker teker ileride teberrük bölümünde kaynaklarıyla beraber açıklanacaktır. Sözleriyle niza olduğunu sandığı veya vehmettirmeye çalıştığı konuları kaynak ve delilleriyle açıklayacak olmanın zafer çığlıklarını müjdelemektedir. Bunların hepsi teker teker kaynaklarıyla açıklanacaktır sözünü verse de hoşafçı, sahabenin Nebi Aleyhisselatu Vesselam'ın idrarını içtiklerini ne kaynaklı ne de kaynaksız, ne sahih ne de zayıf bir delille açıklamak, açıklamakta bunu bir daha bahis konusu dahi etmemektedir. Yani az önce, az önce, kitabının bir yerinde sahabe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sevgide oldukça aşırı, aşırı gitmiştir diyen hoşafçı hatta onun iddiasına göre peygamberimizin kanını, idrarını, terini içmiştir diyen hoşafçı bunların hepsi teker teker kaynaklarıyla açıklanacaktır dediği halde kitabının hiçbir yerinde sahabenin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın idrarını içtiklerini ne kaynağıyla ne de kaynaksız olarak ne sahih ne de zayıf olarak hiçbir şekilde açıklayamamakta bunu bir daha söz konusu dahi etmemekte. Hasais kitaplarında konuyla ilgili aktarılan rivayetlerin sahih veya zayıf olmasını göz ardı ederek ifade etmek lazımdır ki uygulandığı varsayılan böyle bir tatbikatın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'den başkasına uygulanmayacağı tek kelimeyle ümmetin icmasıdır. Olur ya bu söze itimat eden yani az önce hoşafçının sözüne itimat eden hani ey Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kanını, efendim e, idrarını ve terini içmiştir iddiasıyla bir iddiada bulunmuştu hoşafçı. Daha sonra bunun hiç üzerinden geçmiş bir ile getirememişti. E, e, halbuki biz biliyoruz ki ki idrar kısmı yoktur. Onu inşallah biz açıklayacağız. E, buna rağmen teberrükle ilgili bu uygulama sadece Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'in zatıyla alakalıdır. Ama olur ya, hoşafçının bu sözüne itimat eden bazı okuyucular yine ondan öğrendiği batıl ve fasit kıyasla Allah dostu veya peygamber varisi diye inandığı bir kişinin icma ile necis olan yani pis olan idrarını ve bununla teberrük edip Allah'a ulaşmaya kalkışabilir. Yani idrarını içmeye kalkıp bununla teberrük edip Allah'a ulaşmaya kalkışabilir. Ey, yani Allah Resulü ve Vesselam ashabın onun idrarını içtikleri konusu iftira olduğu gibi bırakınız onun terini veya kanını içtikleri veya Allah Resulü Aleyhisselatü efendim gerek kılından gerek gi gi giysisinden te bulundukları. Gerçekten icma ile ortadadır ki bu sadece Ümmetin icmasıdır ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e has bir şeydir. Olur ki, hoşafçının bu sözlerine itimat eden birisi kalkar, yine hoşafçından öğrendiği şekliyle batıl bir kıyasta bulunur, fasit bir kıyas yapar. Ey, işte efendim benim şeyhim, benim üstadım da peygamber varisidir, alimdir, üstaddır, İşte efendim benim şefaatçimdir ve vs. gibi böyle bir kıyasla da kalkıp onun idrarını içmeye kalkarsa ve bunu da teberrük niyetiyle yaparsa ve bunu yaparken de aynı şekilde demin e, hoşafçının tanımına göre hatta Allah'a ulaşmak için edinilen bir vesile olarak görülse diyerek bunun sadece Resulullah Vesselam ile ilgili olduğunu hatırlatıyoruz. Hoşafçı Sayfa 246'dan sayfa 267'ye kadar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bardağı ile teberrük, abdest suyu ile teberrük, teri ile teberrük, cübbesi ile teberrük, kanı ile teberrük, saçı ile teberrük, tükrüğü ve abdest suyu gibi eserlerine sahabe ikramın saygısı saçlarını insanlara dağıtması başlıkları altında uzun uzun umumen selefilerin de kabul ve ikrar ediyor oldukları meşrut teberrükün örneklerini ihtiva eden sahih veya zayıf bir çok delil zikretmektedir. Bu sayılanların hiçbiri selefiler ve tasavvufçular arasındaki niza halinde zikredilmeleri herhangi bir anlam ifade edebilecek delil ve nakiller değildir. Belirttiğimiz gibi hoşafçı ya konuyu anlamamış ya da anlamış da niza yerinde ortaya koyacak bir hücceti olmadığı için okuyucunun gözünü bunlarla doldurup onları aldatmaya çalışmaktadır. Biz diyoruz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek zatıyla ve bedeniyle mübarek bedeninden ayrılan şeylerle içtiği abdest aldığı suyun arda kanalı, kalanıyla hasılı bu konuda sabit olan her bir rivayetin içerdiği şeyiyle teberrük etmek caiz ve meşrudur. Ehl-i Sünnet ve Selefiler arasında bunu inkar eden de yoktur. Ancak biz diyoruz ki bu türden bir teberrük, sahabe ve tabiinin icması, söz ve eylem birliğiyle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'e has ona özel bir uygulamadır. Dikkat ediniz. Biz dedik ki ehl-i sünnet ve selefiler arasında böyle bir e, Allah'a sallallahu ve sellem'in zatı ile veya abdest suyunun artığı ile ya da Allah'a sallallahu ve bedeni ile bedeninden ayrılan şeylerle bunlarla teberrükte bulunma konusunda ehl-i sünnet ve selefiler arasında herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. Ancak bizim iddiamız odur ki bu türden bir teberrük sahabe ve tabiinin icmasıyla sözle ve eylem birliğiyle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'e has ona özel bir uygulamadır. Bu konuda ümmetten herhangi birisinin ona kıyas edilmesi asla caiz değildir. Yani yani hiç kimse hiç kimse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, e, Vesselam ile kıyas edilemez. Böyle bir teberrük Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Vesselam sadece şahsına aittir. Başka kimseye yapılamaz. Hoşafçının zikrettiği ve zikretmediği Sahih ve sarih birçok delille Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zatı ve bedeniyle teberrük, caiz ve meşrudur. Sahabe bu türden bir teberrükü o hayattayken yapmış ve o bunu nehyetmediği gibi vefatından sonra da yapmışlardır. Hoşatçının ispat etmesi gerektiği halde tek bir rivayet dahi getiremediği teberrük ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan başkasıyla bu türden bir teberrükün yapılacağına delil olabilecek bir sahabi uygulamasıdır. Yani onun asıl yapması gereken Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zatıyla teberrük yapılabileceğini ispatlamaya çalışmak yerine dikkat ediniz dikkat ediniz hoşafçının asıl yapması gereken şey Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zatıyla teberrük yapılabileceğini ispatlamaya çalışmak yerine aynı türden bir teberrükün o hayattayken veya vefatından sonra sahabe arasında da birbirlerine karşı yapıldığını veya tabiinin sahabeyle yaptığını ya da onlardan sonra gelenlerin tabiinin büyükleriyle teberrük ettiğini ispatlayacak delil ve hüccetler ortaya koymaktır. Yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zatı ile ve demin ismi geçen noktalarda e, teberrük yapıldığı ile ilgili zaten bir itirazımız yoktur. Hiç kimsenin buna itirazı yoktur. Bizim hoşafçıdan istediğimiz veyahut hoşafçının ispatlaması gereken şey böyle bir teberrükün Allah'a sallallahu ve sellem'den başkasına yapıldığına dair ya da sahabenin bunu Allah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka birbirlerine yaptıklarına dair ya da tabiinin Allahu sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesine bu tarzda teberrük yaptıklarına dair bizlere delil getirmesidir. Buna dair sahih ve sarih tek bir delil ortaya koyamadığı ve asla da koyamayacağı için ihtilaf olmayan teberrükün delillerini uzattıkça uzatmaktadır. Uzattıkça uzatmaktadır. Nebi aleyhissalatü vesselam'den sonra sahabenin aynı türden bir teberrükle ümmetin en hayırlısı ve en efdali olan Ebu Bekir'le ondan sonra Ömer'le ondan sonra Osman'la ondan sonra Ali ile radıyallahu anhum, bunlarla tebettük, teberrük ettiklerine dair tek bir rivayet bizlere zikretseydi ya yani meşru olan teberrükü delil getirmeye kalkışan hoşafçı sanki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zatı ile yapılan teberrüke bir itirazımız varmış gibi bunları delil olarak getireceğine bizlere getirsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatta iken veya vefatından sonra hiçbir sahabe, bir başka sahabenin teri ile, giysisi ile, kılı ile, kanı ile veya yiyeceğinin artığıyla veya bu abdest suyunun artığı ile teberrükte bulunmuş mudur? Ya da daha ileri bir örnek verelim. Ya da sahabe böyle bir teberrük şeklini ümmetin en hayırlısı ve en eftali olan Abu Bakr radıyallahu anh'e uygulamış mıdır? Hamar radıyallahu anh'e uygulamış mıdır? Osman radıyallahu anh'e uygulamış mıdır? Ali radıyallahu anh'e uygulamış mıdır? Eğer uyguladı ise bunları bize gösterseydi ya, bunları dile getirseydi ya, Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile han bulunan cennet gençlerinin efendileri Hasan ve Hüseyin ile teberrük edildiğine dair tek bir rivayet gösterseydi ya, niçin hoşafçı Allah Resulü Vesselam'ın dışında teberrük edildiğine dair bir delil getirmemekte, işte bizler de Hatırlatıyoruz. Aşere-i Mübeşşere ile Bedir Ashabı ile ve Rıdvan Beyatı Ehli ile teberrük edildiğine dair tek bir haber aktarsaydı ya Nebi Aleyhisselatü Vesselam'i görme ve sohbet etme ve faziletine nail olamamış tabiinden bir kişinin onun ashabından bir kişiyle bu türden bir teberrük yaptığına dair tek bir eser zikretseydi ya gerçekten bir tane sahabe bir tane sahabe onların dışında onların dışında yani sahabe şu an evliya olarak bildiğimiz bilinen veya alimler olarak bilinen yani Rabbani olarak bildiğimiz, bizim itibar ettiğimiz ve etmediğimiz gerçekten hiç kimsenin hayrı, şahsiyeti, takvası onlara erişemez. Çünkü onlar seçilmişlerdi. Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş ve dizinin dibinde yetişmişlerdi. Onlar hayattayken üzerlerine vahiy inmişti. Onlar iman etmiş ve bu urda mücadele vermiş, şehit olmuş, sürgün edilmiş, hicret etmiş, aç kalmış ve bu urda bedel ödemişlerdi. Ve onlar dünyada iken cennetle müjdelenmişlerdi. Az önce örneğini verdiğimiz Aşeri-i Mübeşşere, Bedir ashabı ve Rıdvan beyatında bulunanlar onlardır. Ve bunlardan sonra gelen tabi'in bu topluluktan daha hayırlısını kıyamete kadar göremeyeceği halde, bize niçin bir örnek göstermemektedir ki, hoşafçı, tabiinden birisi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüğü için, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibinde yetiştiği için, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile, muzafaha yapıp, belki ona sarıldığı için, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat talebesi olduğu için, tabiinden hiç kimsenin, ve tabiinden herhangi bir kimsenin sahabenin şahsı ile zatı ile elbisesi ile kılı ile yemeğinin artığı ile teberrükte bulunduğuna dair hoşafçı zayıf ve sahih niçin bir şey ortaya ortaya bir eser koyamamakta sahabeye ulaşmamış imanlardan birisinden tabiinin en hayırlıları Said İbnül Musayyab ile Veysel Karani ile Hasanul Basri ile teberrük yaptığına dair tek bir ipucu nakletseydi ya hoşafçı nizam halinde delil olabilecek bu türden bir nakli ne burada yapmıştır ne de bir başka yerde yapmaya gücü yeter. Öyleyse biz diyoruz ki bu ümmetin Allah'ın kendilerinden razı olduğu <gülüyor> salih selefi Nebi Aleyhisselatü Vesselam dışında hiç kimsenin zatı ile bu türden bir teberrük yapmamıştır. Öyleyse biz diyoruz ki bu ümmetin Allah'ın kendilerinden razı olduğu salih selefi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dışında hiç kimsenin zatı ile bu türden bir teberrük yapmamıştır. Ne sahabe sahabeye ne sahabe ehli beyte ne tabi'in sahabeye ne efendim ee, tabiînin büyükleri sahabeye ne de tabi'ini gören diğer imamların diğer imamların efendim tabine herhangi bir e, böyle bir teberrük şeklini yapmadığını söyleriz. Hatta o kimseler akıbetleri bilinen cennette olduklarına cezmedilen ümmetin ve nebiler ve rasuller dışında bütün insanlığın en hayırlıları yani ümmetin en hayırlıları Nebiler ve Rasuller dışında insanlığın en hayırlarıdır Ve en faziletlileri de olsalar bu türden bir teberrük yapılmayacağına, böylesi bir teberrüğün Nebi Aleyhisselatü Vesselam'e has olduğuna ve kim olursa olsun hiç kimsenin ona kıyas edilmeyeceğine icma, söz ve eylem birliği etmişlerdir. Allah Resulü ve Vesselam'in dışında hiç kimseye bunun yapılmayacağına ashab, tabi'in yani ehli sünnet, icma, söz ve eylem birliği yapmışlardır. Zira onlar büyükler ile evliya ve salihlerin kadir ve kıymetlerini bilmede Onlardan hasıl olacak hayır ve bereketleri elde etmeye çalışmada hiç şüphesiz bizden daha hırslı ve daha gayretliydiler. Allahu Aşşet ve Selam, Aşşet ve ashabı, onlar ve tabiinimiz yani o hayırlı, hayırlı üç nesil, onlardan hasıl olacak hayır ve bereketleri elde etmeye çalışmada ey yani evliya ve salih kimselerin kimselerin hayır ve bereketlerini elde etmeye çalışma konusunda bizden gerçekten daha hırslı ve daha gayretli idiler böyle olduğu halde böyle olduğu halde Nebi Aleyhisselatü Vesselam dışında istisnasız herkesle alakalı bu türden bir teberrüyü terk etmiş olmaları onların haşa kusur ve taksirlerinden değil ancak ve ancak böylesi bir bir Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a has olduğunu bilmeleri ve öylece itikat ve amel etmelerinden kaynaklanmaktadır. Yani e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı böyle bir teberrüyü meşru görüyordu da bu konuda efendim kusur mu işliyorlardı veya bu konuda bu konuda e, eksik mi kaldılar e, kaldılar da bir başkasına teberrük yapmadılar Allah'ın dışında yoksa onlar gerçekten de böylesi bir teberrüyün Nebi Aleyhisselatü Vesselam'e has olduklarını bildikleri için mi böyle yapıyorlardı ve bundan sakınıyorlardı ey sadece Rasulü Vesselam'in e, Aleyhisselatü Vesselam'e has olarak teberrükte bulunuyorlardı. Bir başkasının zatıyla teberrük etmede bir hayır ve fazilet olsaydı, bu konuda da elbet bizi geçer, bizden önce davranırlardı. Birçok hayırda bizi geçtikleri gibi, gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü şahsından başka kimselere teberrük caiz olsaydı, bu konudaki hayırda da bizi geçer ve bu konuda onların istekli ve önde olduklarını görürdük. İmam-ı diyor ki sahabenin hiçbiri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra ondan geriye kalan hiç kimseyle böyle şeyler yapmadılar. Oysa Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisinden sonra ümmet içinde Ebubekir'den daha faziletli birini bırakmamıştı. Halifesi olduğu halde onun hakkında bu tür şeylerden hiçbiri yapılmadı. Ondan sonra ümmetin en ezbali olan Amar radıyallahu anhle yapılmadığı gibi Osman ve Ali ile de yapılmadığı radıyallahu anhle herhangi birisinin onlarla bu suretlerden birisi veya bir benzeriyle yani saçıyla elbisesiyle ve abdest suyuyla teberrük ettiği bilinen sahih bir yolla sabit olmamıştır. Öyleyse bu, bu tür şeyleri terk etmeye dair onların bir icmasıdır. Yani ashab bu konuda icma etmişti. Ey Allah Resulü Vesselam'ın şahsı ile yani e, az önce ismi geçen konularda teberruk etmek, ashab bu konuda istekli, yani sadece Resulü Aleyhisselatü has olduğunda icma ettiler, bir başkası konusunda hatta en hayırlı olan, ümmetin en hayırlısı olan Ebu Bekir konusunda bile icma ettiler ki bu ay sallallahu ve Sellem dışında hiç kimseye yapılmaz demektedir. Ee, Şatıb'i İtisam isimli eserinde Allah ona rahmet etsin. Hafız İbn Recep diyor ki geriye bıraktığı şeyler ile teberrük sahabenin Nebi aleyhissalatu vesselame yaptığı ancak kendi aralarında yapmadıkları bir şeydir. Aynı şekilde tabiinde kadir ve kıymetlerinin yüceliğine rağmen sahabeyle böylesi bir teberrük yapmamışlardır. Yani <gülüyor> bunu da Hafız İbn Recep söylüyor. Diyor ki geriye bıraktığı şeyler ile teberrük yani sert ve selemden arta kalan onun gerek herhangi bir giydiği olsun abdest suyu olsun ve buna benzer şeyler olsun sahabenin aleyhisselatü vesselam ile yaptığı ancak kendi aralarında yapmadığı bir şey yani ashab birbirinde birbirlerine böyle bir davranıştan sakınmışlardı aynı şekilde tabiinde faziletlerine rağmen sahabede böyle bir şey yapmamıştır ve devam ediyor devam ediyor Hafız-ı Recep diyor ki bu delalet etmektedir ki abdest suyuyla, artıklarıyla, saçlarıyla, yiyecek ve içeceğinden arda kalanları, yeme gibi şeylerle teberrük etmek sadece Nebi ve Vesselam'le yapılabilecek, ondan başkasıyla yapılamayacak işlerdir. İbn-i Recep Hikemul Cedira isimli eserinde 55. sayfada bunu ifade etmiş. Bazılarının yaptığı gibi bu konuda evliya ve salihleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'e kıyas etmek birçok yönden hatalı hatta batıldır. Yani bazı evliya ve salihleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'e kıyas etmek hatalı ve batıl bir yoldur. Birincisi, bahsi geçen sahabe icması böyle bir kıyasın batıl oluşuna delil olarak yeterli de artarda. Yani ashab bu konuda icma etti. Ashab Allahü Vüseket Maalemin dışında hiç kimse de kimseye böyle teberrükte bulunmadı. Ashab böyle bir kıyasın sakındığı için o sebeple böyle bir kıyas batıl olur. Ey Ebu Bekir radiyallahu anhı Resulü aleyhissalatü kıyas yapmadılar ya da Homeru ya da bir başkasını bu sebeple bu batıldır. İkincisi Evliya ve salihlerin Nebi aleyhissalatü vesselam'e yaklaşmaları bile söz konusu olmazken Evliya ve salihlerin Nebi aleyhissalatü vesselam'e yaklaşmaları bile söz konusu olmazken ona denk yapılmaya çalışmaları ve ona has olan bir tabbikata ortak edilmeleri bir sürü cevheri fark ile beraber kıyas yapmaktır. Burası dikkatle anlaşılması gerekir. Çünkü böyle bir kıyas da ittifakla fasit. O da evliya ve salihleri Nebi ve Vesselam'e yaklaşmaları bile söz konusu olmadığı halde ona denk tutmaya çalışmaları ve ona has olan bir tatbikata ortak edilmeleri, bir sürü cevheri fark, fark ile beraber kıyas yapmaktır. Böyle bir kıyas da ittifakla fasittir. İnanınız ki hatta öyle kıyas yapılıyor ki Allah ekber bazı cahiller tarafından bırakınız Resulullah Aleyhisselatü ve ile kıyas edilmelerini. Wallahi onun önüne geçirdiklerini dahi biliyoruz. Allah Resulü ve Vesselam'den, yani lafız olarak demiyorlar biz üstünü tutuyoruz. Ancak, fikirleri neyse zikirleri de o olduğu için, hatta bir arkadaşımız anlatıyor, Bir maalesef bir tarikat ehli bir yerde oturmuşlar, diyor ki ben de onların içerisinde bulunuyordum, diyor birisi hadis okudu bir iki tane, Orada bulunanlar, hepsi tarikat ehli ve or yazan ne dersem şeyhleri gelecek. Şeyde demiş ki oradan bir tanesi demiş ki ya hele sen bunları bırak da bize biraz şeyhten anlat. Yani sen bize hadisleri anlatmayı bırak. Sen bize hele şeyhimizden bir anlat onun, onun ne yaptığını ne ettiğini ondan bize bahset. Hani diyor ya ayette Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Ey yani kimsenin sözünü onların önünde tutmayın manasındadır. Kimsenin ismini onların önünde tutmayın. Aslında burada birlerinin ismini, birilerinin levhasını, birilerinin sancağını aslında bırakınız kıyası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde tuttuklarını görürsünüz. Hani bugün rabıta diyerek yaptıkları, tevesül diyerek yaptıkları şeyler kimlerle yapılıyor? Gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yapılmıyor. Ondan daha önde tuttukları kimselerle yapılıyor. Ama buna rağmen hadi biz diyelim ki bu teberrük şeklinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in dışında bir kimse yap, kimseye yapmak fasittir. Hele hele böyle bir kıyas yapmak batıldır. Bunun da önce sahabe icması olduğu konusunda örneklerini koyduk ve e, ikinci olarak da hiç kimsenin Resulü ve Vesselam'e kıyas edilemeyeceğini söyledik. Böyle bir kıyasla ittifakla fasit olduğunu dile getirdik. Üçüncüsü Evliya ve Salihlerin Gerçekten de böyle olup olmadıkları, bizim yakinen bildiğimiz değil, zahirlerinden zannettiğimizdir. Yani biz birilerine evliya ve salih derken, biz kalplerini bilmiyoruz. Ancak zahiren gördüğümüz konuda zannediyoruz. Yani onların kalpleri bizlere açık değildir. Salahın esas mahalli olan kalbe ve seraire muttali olmak ise ancak Allah'ın yapacağı bir şeydir. Hani birisi diyor ya, Ey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte o falan kişi mümindir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o belki Müslümandır. Yani onun kalbinin durumunu en iyi bilen Allah'tır. Ve bu birçok konuda böyledir. Kaldı ki tezkiye edildikleri nas ile sabit sahabeye bile böyle bir teberrük yapılmamışken salih oldukları zan ile varid diğerlerine nasıl yapılabilir? Yani biz diyoruz ki sahabe bile onlar tezkiye edilmiştir. Nas ile bu sabittir. Birçok e, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde sabittir. Ayetlerde sabittir. E, mesela o ağacın altında biat edenlerin cennetle müjdelenmesi. Tevbe suresinde ve sâbikûne'l-evvelûne minel muhâcirine ve'l-ensâr ve'l-lezîne tebâuhum bi'ihsân radıyallâhu anhüm ve radu anhüm ayeti, yani Allah ve ensardan, muhacirden onlara ihsanla tabi olanlardan razı olduğu ve buna rağmen yani tezkiye edildikleri tertemiz oldukları tertemiz oldukları, dünyada cennetle müjdelendikleri nas ile sabit iken onlarla bile böyle bir teberlük yapılmazken zan ile varit yani sadece zanımızca salih, zanımızca iyi, zanımızca evliya olan kimseler ile nasıl böyle bir teberrük yapılabilir? Dördüncüsü, Nebi Aleyhisselatü Vesselam, gelmiş ve geçmiş bütün günahları affedilmiş, masum bir zattır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, gelmiş ve geçmiş, bütün günahları affedilmiş, masum bir zattır. Büyük ve küçük, bütün günahları işlemeleri, akli, akli, şer'i ve hissi olarak caiz mümkün ve vaki olan diğerleri ona nasıl kıyas edilebilir? Yani günahtan masum olan bir nebi ancak günahtan sakınamayan ya da günah işleme mahiyet işlemesi muhtemel olan akli şer'i ve hissi olarak caiz, mümkün ve vaki olan diğerleri nasıl Resulullah ve sellem'le kıyas edilebilir? Beşincisi Gerçekten bu kıyası yapıyorlar. Mesela bir tanesi ben bir yerde iddia ediyordum yani birileriyle konuşurken onlar iddia ediyorlardı ki onlar iddia ediyorlardı ki birileri gaybı bilebilir. Ben de diyordum ki hayır. Gaybı ancak Allah bilir ve bunu da nebilerinden dilediği kadar dilediği kimseye dilediği kadar açar. Aynı cin suresinde ifade edildiği gibi ben bu ayeti okuyunca onlara Allah azze ve celle onlara işte gaybı dilediğine bildirir deyince onlar da şöyle bir şey söylediler dikkat ediniz Ey, peygamberler de alimlerin varisleri değil mi peygambere bildiren onun varisi olan varisi olan halime de bildirir gibi batıl bir kıyas dolayısıyla demin de dedik ki işte bu masum olan bir nebiye karşın efendim günah işleme ihtimali olan, mafiyete düşme ihtimali olan, aklı şer'i ve hissi olarak e, mümkün olan, yani bunu yapması mümkün olan kişiler Nebi ve selamle kıyas ediliyorlar hatta daha ileriye bile gidilmekte. Beşincisi, velayet ve salah hakiki itibarıyla hüsnü hat, e, hatime ile bilinebilecek bir şeydir. Zira ameller sonlarına göredir. Yani ameller hatimleri iledir. halinin sahinde geçiyor bu e, hadis. Hatimelerinin ne şekilde olduğunu yakinen bildiğimiz sahabenin yani Şiiler gibi Şiiler gibi bu gerçekten sapıkça, zalimce bir sözdür. Hani onlar diyorlar ya ashabla ilgili irtidat ettiler. Allahu Ekber, Allahu Ekber Allah'a sığınırız. Biz aksine Hatimlerinin ne şekilde olduğunu yakinen bildiğimiz sahabenin, yani ey sonlarının ne olduğunu yakinen bildiğimiz, hangi hal üzerine öldüklerini yakinen, bildiklerim, yakinen bildiğimiz, sahabenin büyükleriyle dahi teberrük yapılmamışken sonlarının ne olduğunu kesin olarak bilmediğimiz kimseler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'e nasıl kıyas edilebilir? Altıncısı, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın cennette olduğu muhakkaktır. Naslar ile sabit olanlar hariç, onun dışında kimsenin cennetlik olduğunu söyleyemeyiz. Ey enbiyalar cennettedir, onun dışında cennette olduğu nas ile sabit olmayan kimseler, kimselerin dışında hiç kimsenin cennette olduğunu söyleyemeyiz. Vallahu alem, ümidi ederiz falan cennette fi ama kesin biz bilemeyiz. Hiç kimsenin cennette olduğunu söyleyemeyiz. Niçin? Nafsın haber verdiği, ispat ettiği şey o konuda biz kabul ederiz. Aynı haşere-i mübeşşere gibi, aynı o ağacın altında biat edenler gibi vesaire. Veya Be Bedir'de ve şehit olanlar ve buna benzer yani. Onun dışında biz bilemeyiz. cennetlik olduklarını kesin bildiğimiz dört halife ve diğer aşere-i mübeşşere ile dahi böyle bir teberrük yapılmamışken akibeti meçhul diğerleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'e nasıl kıyas edilebilir? Yani biz diyoruz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'in dışında cennetlik olduğu mutlak olan nas ile sabit kimseler ile teberrük yapılamazken nasıl olur da evliya diye isimlendirdiğimiz salih kimseler diye isimlendirdiğimiz kimseleri kimselerle teberrük yapabiliriz. Yedincisi, İslam'da kötülüklere sebep olabilecek ihtimalleri yasaklamak ittifakla kabul edilen bir kaidedir. Evliya ve salihlerin bedenleriyle teberrük kapısı açılırsa evliya ve salihlerin bedenleriyle teberrük kapısı açılırsa velayet ve salahı ile tespit edileceğini galiben bilmeyen adam memleketimizde de yaygın olan kanaate göre akli dengesi yerinde olmayan cinlenmiş necasetten temizlenmeye bile güçleri yetmeyen kimselerle teberrük etmeye kalkacak dinin emir ve yasaklarından uzak büyücü deccal ve dolandırıcı şeyhlerin olağanüstü olaylar gösteriyorlar gerekçesiyle evliya olduklarına karar verip ellerini, ayaklarını tükürük ve sümüklerini öpüp yanamaya devam edeceklerdir. Yani bir kötülüğün kapısını kapatmazsanız ki bu bir kaidedir. Seddüze'ye dediğimiz şey İslam'da kötülüklere sebep olabilecek ihtimalleri yasaklamak. Aynı ülkemizde o gördüğümüz gibi. Gerçekten necasetten taharette bulunamayan belki de abdest almasını bilmeyen ki bilse ne yazar buna yönelmeyen cin ve şeytanlarla yatıp kalkan kimselerin bugün evliyalık makamına oturtulduğu insanları aldattığı el ve ayaklarının öpüldüğü, eteklerinin e, eteklerine tutunulduğu ve onlar, onların hatta enbiyadan üstün görüldükleri günümüzce bilinmektedir. İşte böyle bir fitneye sebep bu kapının açık bırakılması değil midir? Ülkemizde bile efendim ziyanet açıkladı bu, bu tip türbelerden medet ummak bir dağdır. Tamam da yani bunu sadece açıklamak, sizin çıkıp da bir söylemenizin nasıl bir etkisi var? Siz bu konuda insanları ne kadar aydınlatıyorsunuz? Veyahut böyle bir yerleri, böyle yerleri Vahabi diyecekler, desinler, biz bu konuda Vahabiyiz. E, Muhammed bin Ebu yaptığı gibi, o da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenerek yaptığı gibi, yerle bir edinsenize. Yerle bir edinseniz de aynen aynen yapılmasındaki sebep kötülüklere sebep olacak ihtimalleri ya adına yapılacak şeylerdir. Siz onlara yılda bir defa bunun bir hat olduğunu, işte şirke götürebileceğini ifade ediyorsunuz. Şeytan onlara günde onlarca defa böyle bir şeye yönelmelerine çağırıyor. Hele hele bu teberruk teveccül konusunda istigase konusunda bunu meşru görenler bunu meşru görenlerin davetleriyle bu insanlar efendim bunu Allah'a yaklaşmak adına yapabiliyorlar ve yapıyorlar. Dolayısıyla aynı Ali radıyallahu anhu birini çağırıp da ona dediği gibi Allah Resulü ve sellemin geçmişte beni görevlendirdiği bir şeyle seni görevlendireyim mi? Atına bin ve git yeri bir karış geçmiş olan kabirleri yerle bir et. Gerçekten işte bizim ashabımızın, işte bizim sahabemizin büyüklerinin Allah Resulü Sallallahu Aleyhi öğrendikleri şirk konusundaki istihase ve tevessül konusundaki duruşları Allah Resulü Sallallahu Aleyhi sadece şahsına has olarak yaptıkları teberrük ve bu konuda başka hiç kimseye itibar etmemeleri ve bu konuda icmaları olmasın. Meraklıları şarani'nin tabakatında namaz kılmayan, içki içen, akli dengesi yerinde olmayan, ulu orta soyunup insanların içinde abdestini bozan, dikkat edin bu cümlelere. Yani demin dedik ya vallahi akılsız deli kimselerin, deli kimselerin ellerini, ayaklarını öpecek tükürük ve sümüklerini öpüp yalamaya devam edecek bu büyücü deccal ve dolandırıcı şeyhleri olağanüstü olaylar gösteriyorlar diyerek onları uçuracak. Bunları merak edenler Şarali'nin tabakatında namaz kılmayan namaz kılmayan içki içen akli dengesi yerinde olmayan ulu orta soyunup insanların içinde abdestini bozan müritlerin cinsel yaşantılarını dikizleyen fahişelerle düşüp kalkan onlarla rakseden eden birçok ünlem işaretiyle evliya kıssasına kendi gözleriyle de şahit olabilirler. Yani günümüzde de var biliyorsunuz değil mi? Aynı. Aynı. Yani siz şarabinin tabatatına bakmasanız bile televizyonları açın Böyle ballandıra ballandıra bir de bunu haber yapıyorlar. Burada nasıl nasıl olur da bu ümmete Müslümanlara zarar veririz deyip de. Yani aynı şekilde şerhanin tabakatında bunlarla doludur. Öyleyse böyle büyük bir fesada sebep olabilecek ve çokça da olan böyle bir kapının kapatılması şerhan bir gerekliliktir. Sekizincisi Aynı kaideden hareketle denilebilir ki avam galiben kiminle teberrük edeceğini temyiz edemeyeceği gibi teberrüyün sınırlarını da galiben temyiz edemez. Yani Allah bilemez kimle teberrük edecek ve teberrüğün sınırlarını da bilemez. Allah olduğunu iddia eden hallacın, müritlerinin onun idrarını ellerine, yüzlerine sürdükleri Buhur yerine dışkısıyla tütsü yaptıklarına dair yapılan nakil bunun en çarpıcı örneklerindendir. Niye? Çünkü Hallaj diyordu ki Enel hak onun müritleri neler yapıyorlardı? Allah'a emanet. Şatibi'nin İtisam isimli eserinde geçiyor bu Hallaj'ın müritleri biz diyoruz ki madem öyle bu, bu fitne kapısıdır ve bu kapının kapanması gerekir. Çünkü adam kiminle teberrük edeceğini bilmeyecek ve bunun sınırlarını bilmeyecek aynı hallacın müritlerinde olduğu örnek gibi. Onlar affedersiniz onun idrarını, e, onun idrarını ellerine yüzlerine sürüyorlar, buhur yerine dışkısıyla tütsü yapıyorlardı. Allah'a sığınıyoruz. İçinde yatan zatla teberrük edip, İçinde yatan zatla teberrük edip Allah'a yasıl olmak gerekçesiyle türbeleri tavaf etmek, kabir toprağını yemek, duvar ve parmaklıklarına el ve yüz sürmek, dileklerde bulunup adaklar adamak, kurbanlar kesmek, kabir yanındaki ağaç ve çalılara hürmet ve tazimde bulunmak, üzerlerine ip, çaput ve tel bağlamak, birkaç cahilin ferdi davranışları değil avamın çoğunun müptela olduğu gerçek bir vakadır. Yani bunu sadece birkaç cahil yapıyor diyerek geçiştiremeyiz. Avamın çoğunun yani halkın çoğunun müftera olduğu gerçek bir vakadır. İşin üzen tarafı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hani avam diyoruz ya. Sözde öncelikle buna koşan kimseler o cemaatin, o tarikatın önde gelenleri adam kendine göre hayra koşuyor. O kadıdaki toprağı yiyerek hayır yaptığını zannediyor. Yani adama bakarsanız musalli veya hut kadın tesettürlü namaz kılıyor, tesettürlü efendim oruç tutuyor, dindar diye biliniyor yani. O namaz kılmayanlar bu durumlara düşmüyorlar. Yani cahil kimseler var. İlgilenmiyor, ilgi alanına girmiyor. Ama bunlar bunları yaparken Allah'a yaklaşma adına bunları yapmaktalar. Bu işin daha da üzen tarafıdır. Ve bu tabiri caizse bu fitne, bu fitneyi körükleyenler, halka arz edenler, bu, siz, bu, sizin, dininizdir, bu sizin dininizdir diyenler, Allah'a nasıl hesap verecekler, gerçekten bunu anlamak çok zor. Hoşafçı ve emsalleri bunlarla değil de bunlara mani olmaya çalışanlarla uğraştıkları için sayıları da azalmamaktadır. Yani biz şu an ne üzerine yapıyoruz bu dersi? Hoşafçı bir kitap yazmış. İsmi kendince Selefiler ve tasavruçların görüşleri Ey Selefilere Red diye yazmış. Hoşafçı ve Hoşafçı gibileri oturup selefilere, bu fitnelere engel olmaya kalkanlara, ashabın akidesine, ashabın yoluna çağıranlarla uğraşacağına, gerçekten hoşafçı bunlara engel olmaya kalksaydı da, bu gibi insanların sayıları azalsaydı. Ancak aksine, aksine selefin, ashabın akidesine ve yoluna çağıranlarla uğraştıkları için, ve o kimselerden sakındık, sakındırdıkları için maalesef bu fitneleri yapanların sayıları da artmaktadır. Hasılı bütün bunlar veli ve salih olduğu düşünülen herkesle teberrük etmenin caiz olduğu iddiasının birçok sureti insanı dinden çıkarıp şirke sokacak meyve ve semerelerdir. Dokuzuncusu, Böyle bir teberrükün yapılabileceğini söylemenin bir diğer büyük mefsedesi de bu uygulamanın teberrük yapan için olduğu gibi kendisiyle teberrük edilen kişi hakkında da fitneye sebebiyet verebilmesidir. Zira yani bunu sadece yapan fitneye düşmüyor, yapılan kişi de fitneye düşüyor. Zira insan zayıftır ve şeytan damarlarda gezmektedir insanı düşüreceği fitneden endişe edilerek bir kimseyi yüzüne karşı övmek yasaklanmışken, eli ayağa öpülen, teri tükürüğü, abdest aldığı ve içtiği suyun arttığı kapışılan bir kişinin, bunlar sebebiyle kibir ve kendini beğenmişliğe kapılması pekala kuvvetle muhtemeldir. Yani böyle bir kimsenin siz gidip elini ayağını öperseniz, Efendim, terini, tükürüğünü, abdest aldığı suyun arttığını, içtiği suyun arttığını kapış kapış kapışırsanız, onu fitneye düşürürsünüz. Aynı bir kimseyi yüzüne karşı övmek nasıl onun için fitneyse, ya da e, bir kimsenin önünde ayağa kalkmak, kalkan için fitne, inanınız ki kalkandan ziyade, kalkılan kişi için daha büyük bir fitnedir. Niçin? Çünkü bu kimse önünde ayağa kalkılmasını bekleyecektir. Siz farz edin ki şimdi diyelim ki de bir tane şeyh, üstab, yaşlı büyük her neyse öyle alıştırılmış ki kendisi girdiği mecliste herkes onun önünde ayağa kalkıyor. Herkes onun önünde ayağa kalkıyor. E şimdi o adam bizim anlayışımıza göre kimsenin önünde kalkılmaz. takıp sizin huzurunuza gelse yani diyelim ki bizim gibi inanan insanlar 3-5 kişi 10 kişi oturuyoruz bir mecliste. Bu adam kalktı geldi. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Biz de Aleyküm Selam ve Rahmetullah selamını aldık. Ancak onun için ayağa kalkmadık. Onun kalbinde oluşacak duygu nedir biliyor musunuz? Çok büyük bir fitnedir. Belki de kibirdir. Ve bu bir hastalıktır. Dolayısıyla... Ölüne kalkılan kimse nasıl fitneye düşüyorsa veya yüzüne övünülen kimse nasıl fitneye düşebiliyorsa bu ihtimal varsa aynı şekilde inanınız bir arkadaş anlatıyor yediği yediği e, kemiğin yani kemiği böyle et var üzerinde eti yiyor kemik kalıyor kemiği atıyor vallahi onu katmak için yarışanlar o kemiği katmak için nedir? şerifleridir üstadlarıdır yani teberrüken o kemiği kapacaklar ben kendi gözlerimle gördüm. Bir camiye gelmişti, bir tarikatın lideri, yurt dışından gelmişti buraya, Suriye'den gelmişti. İnanınız insanlar onun ayakkabısına, elbisesine ulaşmak için birçok şey yaptılar, birbirlerini ezdiler, cahiller. Kadının bir tanesi başındaki örtüyü çıkardı... Geldiği siyah bir Mercedes vardı, onun camını, üzerindeki o bütün tozu toprağı, arabayı şöyle, arabayı silmiyor ha. O başındaki örtüyü çıkardı, teberrüken, yani bütün saçını maçını açtı, teberrüken onun üzerindeki arabasındaki tozu almaya çalışıyor. Yahu ben şeyh olsam, şeyhlikten istifa ederim bunun için. Ben memleket değiştiririm. Bu insanları düştükleri bu fitnede ismim geçiyorsa Allah'tan korkarım. Siz buna ilim mi diyorsunuz, siz buna yol mu diyorsunuz, menhec mi diyorsunuz? Vallahi sapıklıktır, billahi sapıklıktır. Vallahi bu Allah'tan başkalarına kulluk etmenin adıdır. Dolayısıyla bunlardan ve bu fitnelerden ya niçin diyorum yani ben şef olsam istifa ederim sözünü niçin söylüyorum? Hadi dedik ya yapan fitneye düşüyor. Bir de yapılanın fitneye düşmesi var. Yapılanın fitneye düşmesi var ya. Beni fitneye düşürecekler. Ateşe götürecekler. Kalbimde oluşacak kibir, kalbimde oluşacak haftalığın sorumlusu kim olacak? Yarın mahşer gününde birbirimizden kaçtığımız gün gelecek. Abduhu ve Allah için abd ifadesini kuldur Altını çizerek dizlere söyleten Rabbimiz. Onu masum kılan Rabbimiz. Ve bu teberrük şeklini ona has kılan Allah Subhanallah Taala olduğu halde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabının ümmetini bunlardan sakındırmışken. Bırakınız az önce ifade ettiğimiz fasit kıyası. Vallahi Resulullah Aleyhisselatü üstünde tutmaktadırlar. Bundan Allah'a sığınıyoruz. İşte Ali Hoşafçı ve buna benzer çığırtkanların bu yola ve bu yapılan teberrük istihase ve tevessül konularının meşru olduğunu ıspat etmeye çalışmaları, seleften ve selefilerden sakındırmaya çalışmaları ise bu fitneyi gittikçe körüklemektedir. Bu ve benzeri tutumlar gerçekten salih ve muttaki olan bir kimsenin bile kalbini ifsad edebilir. Ve bu kalp hastalıklarıyla helak olmasına sebep olabilir. Oysa bu ihtimal masum olan Nebi ve Vesselam için söz konusu dahi değildir. Özetle bu tür şeyler tazim eden için olduğu kadar tazim edilen kişi için de fitne sebebidir. Zira bu tür şeyler bidate sokacak derecede aşırıya gidilmesinden endişe edilen işlerdir. Hatta insanı şirk çeşitlerinden birisine bile düşürebilir. i̇bn Recep Hikemul Cedira isimli eserinde söylüyor bunu. Hoşafçı sahabeden veya selefin diğerlerinden Nebi Aleyhisselatü Vesselam dışında zat ve bedenle teberrük edilmesine dair tek bir rivayet zikredememişken, sayfa 266'da diyor ki, Ashab-ı Kiram'dan sonra Selefi Salih'in de teberrük ile ilgili bu gibi tatbikatları kendi dönemlerinde tatbik ettirmişlerdir. Dikkat ediniz ne diyor? Allahu Ekber sahabeden ve selefin diğerlerinden Nebi Aleyhisselatü Vesselam dışında zat ve bedenle teberrük edilmesine dair tek bir rivayet zikredemeyen hoşafçı sayfa 266'da diyor ki ashab-ı kiramdan sonra sanki ispat etmişti ashab-ı kiramı ashab-ı kiramdan sonra selefi salihin de teberrük ile ilgili bu gibi tatbikatları kendi dönemlerinde tazvik ettirmişlerdir. Ardından da bulabildiği tek nakil olan İmam-ı i̇mam Ahmed'in Ahmet'in gömleğiyle teberrük ettiğini ifade eden malum hikayeyi nakletmekte, bunu da i̇mam Ahmed'in Ahmet'in Menkibeleri isimli kitaba ihale etmektedir. İbn-i Asakir'in aktardığı bu hikayede Zehabi'nin söylediği gibi sahih değildir. İbn Asakir bunu Tarih-i Dimeşk'te söylüyor. Zehbi de siyerinde sahih olmadığını söylüyor. Kıssanın ravilerinden Muhammed İbnül Hüseyin es sülemi zayıf, hatta hadis uydurmakla müttehem birisidir. Yani hadis uydurmakla itham edilmiştir. Zehbi onun hakkında diyor ki sofi şeyhidir sofilerin tarihi tabakatı ve tefsiri eserlerinin sahibidir hakikatü tefsir isminde bir kitap tehlif etmiş bu kitabında musibetler ortaya koyarak batini teviller yapmıştır aleyhinde konuşulmuştur ve itimat edilecek birisi değildir sofiler için bir dergahı vardır teferrüt ettiği rivayetlere karşı kalbimde bir şey var. Evet bunlar Zehebi'nin Tezkiratul Huffat Nizanul İtidal isimli eserlerde geçiyor. Daha ilginci Zehebi aynı yerde hatib el Bagdadi'nin şöyle dediğini aktarmaktadır. Muhammed bin Yusuf El-Kaptan bana şöyle dedi. Muhammed İbn-i Hüseyin Es-Sülemi Sika değildir. Sofilerin lehine olacak hadisler Uydururdu. Sofilerin lehine olacak hadisler uydururdu. Bunun anlamı şudur. Selefiler ve tasavvufçuların görüşleri isimli kitapta zikredilen tasavvufçular lehine olacak bir rivayetin ravisi, kendisi de bir tasavvufçu olan, sofi dergahı bulunan ve üstelik tasavvufçular lehine hadis uydurmakla ittiham edilen birisidir. Türkçe'de buna bozacının şahidi şıracı derler. Türkçe'de, hani diyor ya selefiler ve tasavvufçuların görüşleri, hoşafçının kitabının adı bu. Bu kitapta zikredilen tasavvufçular lehine olacak bir rivayetin ravisi bile, yani kendi lehlerine, kendi lehlerine delil olacak bir rivayetin ravisi bile, kendisi de bir tasavvufçu olan Sofi dergahı bulunan ve üstelik tasavvufçular lehine hadis uydurmakla ittiham edilen birisi az önce Vehebi'nin mizan İtidal isimli eserinde söylediği gibi Sofilerin lehine olacak hadisler uydururdu diyor. Dolayısıyla Türkçemizde biz buna diyoruz ki Bozacı'nın şahidi Şıracı'dır. İnşallah ben buraya kadar... Buraya kadar teberrükü, bugün teberrük e, bahsine geçtik. Bir kısmını açıklamış olduk. İnşallah dersi burada noktalayacağım. Dersi burada noktalayacağım. Ve hâzihi ve allâhu âlem ve sallallâhu alâ nebîne Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Sübâhâneke <Sülüyor> allâhummâ bihamdik. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ent. Estağfirüke ve etûbu ileyk.